Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillah al Rabbi'l Alemin. Bıssalat ve bıssalamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Alehi ve Cehbhi ejmâyin. Muhterem dinleyenler, Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. 44. ayet-i de Allah Celle Celaluhu, insanlara siz iyiliği emreder de kendinizi mi unutursunuz? diyor. Şu anda bizim hastalıklarımızdan birinin de teşhisini veriyor Rabbimiz. Aslında bu teşhisi, Yahudiler üzerinden yapıyor Beni İsrail'e Yani İsrail oğullarına Sakın ha Ayetleri Az para karşılığında sat, Hakkı batılla Karıştırmayın Hakkı gizlemeyin Namazı dost doğru kılın Zekatı verin ruku edenlerle beraber rükû edin Siz iyiliği insanlara emreder de Kendinizi unutur musunuz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani insanlara iyiliği emrediyoruz ama biz o iyiliği yapmıyoruz. Sakın ha şu şu şu şu kötülükleri yapmayınız diyor. Kendisi yapıyor. Hani bizim de Türkçe'de atasözü haline gelmiş ya başkasına verir talkini kendi yutar salkını demiş salkım üzüm salkımı olarak geçer yani bunu yemeyin hırsızlık malıdır yemeyin diyor başkasına ama kendisi o hırsızlık malı yiyor anlamında başkasına verir talkını kendi yutar salkımı denilmiş biz haram olanları anlattığımız gibi haram şeyleri yapmamaya dikkat edeceğiz. Rabbimin emrettiklerini insanlığa duyurduğumuz gibi kendimiz o emredilenleri yerine getirmeye hatta örnek olmaya gayret edeceğiz. Rabbim diyor ki sabri بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا Sabır ve namazla yardım talebinde bulununuz diyor. Yani e, çok Dikkat çekici ayetlerden bir tanesi. Şimdi siz bu insanlara iyiliği emreder, o yolda yürüyecek olursanız karşınıza e, çok önemli insanlar dikilir. Gücü vardır, silah gücü vardır, para gücü vardır, makam gücü vardır. Sizin karşınıza dikilecektir. Bu iyiliği yaptırmam sana diyecektir. Siz şunu isteyeceksiniz insanlık ailesinden. Ku enfüseküm ve ehliküm nâra. Kendinizi ve ailenizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun diyeceksiniz. Bütün insanlığa bunu diyoruz. Bütün insanlığa ateşten kendinizi koruyunuz diyoruz. Ama birileri diyor ki, ben eğitim kurumlarıyla bütün dünya insanını cehenneme odun yaparım. İnançsız bir eğitimle cehenneme odun yaparım. Yapmayın diye ananın feryadı gibi bir feryatla bağırsanız bu sefer karşına dikiliyor. Seni cezalandırma tarafına gidiveriyor. O zaman bizim sığınağımız Rabbimiz. Ama Rabbimiz de bize diyor ki, Sabrla, sabrla Allah'tan yardım talebinde bulun, namazla Allah'tan yardım talebinde bulun. Sevgili Peygamberimizin en bunaldığı, sıkıldığı günlerde Bilal'a dermiş Hazreti Bilal radıyallahu anne, erihna ya Bilal, bizi rahatlat Bilal dermiş. Bilal'a Habeşi'yi de bir ezan okur, sonra namaza geçerler namazda hani denizlerin dalgalarından e, rıhtıma yetişen gemiler gibi korkunç dalgalardan e, limana e, ulaşan gemi gibi bir huzura eri verme olayı oluyor. Rabbin huzuruna geliyorsunuz. Dünyayı arkada bırakıyorsunuz ellerinizi tekbirle kaldırarak arkada bırakıyorsunuz Rabbin huzuruna geliyor. Rabbin ayetlerinden taktik alıyorsunuz. Yani ne yapacağım ben. Kur'an ayetleri sizin dilinizden dökülürken manasıyla da ne yapacağınızı oradan öğreniyorsunuz. Ve inneha lekebîratun al alel khâşiîn Bu namaz aslında çok büyük bir şeydir, diyor Rabbim. Ancak huşu edenler için namaz zor değildir. Lekebir Atun burada, bazılarının gözünde bu namaz çok büyük, zor yapılması mümkün olmayan bir şeydir. Ama huşu halinde olan insanlara namaz ağır değil, zor değil. Manasındadır. Yani namaz insanlara zor geliyor bazılarına. Hiç kılmıyor. Ömründe bir defa olsun alnını secdeye koymadan giden insanlar oluyor. Ya yapamam ben o çok ağır bir şey o diyor. E zamanla yaparız diyor. Yaşımız yaşlanınca yaparız diyor. Belirli yaşı hangi yaşta kırk yaşına varınca yapalım diyor. Kırkına geliyor 60 yaşına Gelince yapalım diyor. Altmışına geliyor ev var varalım diyor. Peki de senin tanıdığın arkadaşlardan yirmi yaşında gidenler var. 40 otuzunda gidenler var. Kırkında gidenler vardı. Ellisinde gidenler var. Biz namazımızı bakınız Allah'tan yardım talebinde bulunmak için de kılıyoruz. Namazımızı biz birilerinin baskılarını hafifletmek için kılıyoruz. Ve sabırla diyor iki şey gösteriyor burada bir sabretmek bir de namaz kılmakla Allah Celle Celaluh'ten yardım talebinde bulunmamızı Rabbimiz istiyor. Sabır deyince bu bazıları bunu yanlış anlamışlar sabret sabret imansızlar alıp gidiyor sabret sabret yahu müdahale edelim hele bir sabret yahu adamlar geliyor hele bir sabret evin içine çekilmiş pencereleri örtmüş kapıları örtmüş hele bir sabret. Sabur o değildir. Hani Timur'a biri sormuş bizim Yıldırım Bayazidi Ankara'da mağlup eden Timur'a sormuşlar bugüne kadar girdiğin her harbi kazandın. Bunun sırrı ne demişler? Adam demiş ki ver şu parmağını bana. Adamın parmağını kendi ağzına almış. Timur kendi parmağını da adamın ağzına vermiş. Demiş ki, harp ısırma sanatıdır. Sen benim parmağı ısır, ben de senin parmağı ısırayım. Başladık demiş, başlamışlar. İkisi de ısırıyor. Derken karşıdaki adam dayanamamış acıya. aa diye bağırmış, aa diye bağırınca tabii ki, Ağzı açılıyor Timur kendi parmağını Adamın ağzından çekmiş Ama Timur ısırmaya Devam ediyor Sonra bırakmış Demiş ki bak A demek Sabretmemek Sana fayda vermiyor Düşmanına fayda verir Sabretmemek sana fayda vermez Düşmanına fayda verir sen a demekle parmağını kurtarmadın ki. Benim parmağımı kurtardın sen." diyor. Sabretmek, harp meydanında sabretmek, günahlara karşı sabretmek. Öyle makamda bulunan insanlar var ki bir imza atı vermekle torununun, torununun, torununu zengin edecek haksız yollarla, haram yollarla işte orada ona sabretmek Haramlara karşı sabretmek Helallara karşı da sabretmek Emredilenleri yerine getirmek zor olabilir Ama onu da yapmaya sabretmek gerekmektedir Ve Allah Celle Celaluhun yardımı böyle zamanda geliyor işte Siz sabırla yardım talebinde bulundunuz Namazla yardım talebinde bulunduğunuz, Allah Celle Celaluhu'nun yardımını göndereceklerdir, gönderecektir. Namaz, huşulu insanlara zor değildir, ağır değildir, gözlerinde büyütülecek bir şey değildir. Haşi una. Onun dışındaki insanlara zor geliyor, ağır geliyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Şimdi haşi'ini de tarif ediyor Rabbim. Yani huşu ne demek? Onlar diyor, Rableriyle karşılaşacaklarına inanıyorlar ve onlar ona dönüyorlar. İşte huşu'lu insan buymuş. Huşu'yu tarif ediyor Rabbim. Nefes her alış ve verişinde Rabbime doğru gittiğini biliyor. Ve ennehum ilehi raciun. Ona dönüyorlar. Ve o Rabbimle karşı karşıya geleceklerine inanıyorlar. diyor. Şimdi nefesinizi aldınız. Size aslında hayat veriyor ama ömrümüzden bir nefes boyu da alıyor. Nefes veriyorsunuz sizi rahatlatıyor ama Ömrümüzden bir nefes boyu alıyor Hayat veren şey sizin hayatınızı da eksiltiyor aynı zamanda Ve şunu bilelim bundan sonra Hani yol alınca hedefe varıyoruz ya Her nefes alışverişimizde Rabbimize doğru gittiğimizin şuurunda olma haline huşu deniliyor Zaten Rabbime doğru gidiyorum inancı içerisinde hareket eden adam ister çarşıda olsun ister evde olsun ister dairede olsun ister kışta da olsun ister karakolda olsun ister üniversitede olsun ister tarlada ister mağarada nerede olursa olsun Rabbimin rızasına zıt gelecek bir şeyi yapmaktan kaçınır. ya beni İsrail ile Kurmet elleti enamtü aleyküm ve enni pa Türküm al alemin Ey Adem ey İsrail oğulları bu böyle başlayan ayet kelime 40 ayette de böyle başlamıştı ya beni İsrail ile Kurmet yti enamtü aleyküm demiştir Rabbim 46 47. ayet kerimede de yine aynı kelimelerle ey İsrail oğulları, size vermiş olduğum nimeti hatırlayın ve en nimif Allah tükümen al alel alemi sizi o dönemde bütün alemler üzerine üstün getirmiştim diyor yani Musa aleyhisselamın dönemini hatırlayın. Musa aleyhisselam ve ona iman eden bir avuç insan, ellerindeki paraları ve silahları, Firavun'un parası ve silahı karşısında gayet küçük olmasına rağmen, Firavun'un sarayını Müslümanlara miras bıraktık. Galip gelen Musa oldu ve sizin ecdadınız, İman etmesinin neticesinde Firavun'a da galip gelmişti. Bunu bir hatırlayın. Yakup Aleyhisselam'dan bugüne kadar Gerçekten Rabb'e iman eden ve onun yolunda yürüyen Ecdadınız O bulunan insanların hepsine üstün gelmişlerdi. Ben getirmiştim diyor Rabbim. Şimdi bunlar Beni İsrail'e hitaben söylenmiş sözler ama Kur'an'ın tamamı şu anda okuyana hitap eder. İster bu ayetler Yahudiler üzerinden olsun, ister Hristiyanlar üzerinden olsun, ister Mekke putperestleri üzerinden olsun, ister Medine Yahudileri üzerinden olsun, her söz bizi doğrudan ilgilendirmektedir. Bu konuda tefsir usulü kitaplarında bir kural da vardır. Neskedildiği Kur'an tarafından bildirilmedikçe geçmiş şeriatlar, Kur'anın bildirdiği bütün geçmiş şeriatlar bizim için de şeriattır diye bir kural vardır. وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْز۪ي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ Öyle bir gün gelecek ki o günden korkun diyor. O günde hiçbir kimse bir başkasının suçun nedeniyle cezalandırılmaz başkasının mükafatı nedeniyle de mükafatlandırılmaz. Yani ananızın günahını siz yüklenemezsiniz, anneniz sizin günahınızı yüklenemez. Babanız sizin günahınızı yüklenemez, siz babanızın günahını yüklenemezsiniz. Hatta bir ayet-i kerimede, Yevme yefirrul meru min ahihi kişi kardeşinden kaçacak ve ümmihi ve ebihi anasından babasından kaçacak ve sahibetihi ve beni eşinden arkadaşından ve çocuklarından kaçacak diyor Allah Celle Celal. O güne hazırlık yapın diyor Rabbimiz. Orada şefaat kabul edilmez. Burada şefaat kabul edilmez derken, bu dünyadayken sizin işlerinizi görüveren aracılar var ya, onların aracılığı da geçersizdir. Ahirette şefaat olacak. Onlar Rabbimin izin verdikleri ancak şefaat edecek. Onu her gün namazlarınızın arkasında okuduğunuz ayet-el kürsüde, "Menzel, "yedişfagu" ondahı illa bi izni. Allah katında Allah'ın izni ile şefaat edecek olanlar var. Allah'ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat edemez. Kimmiş o? Kimmiş o? Şefaat etsin. Allah'ın izin vermediği insanlar şefaatte bulunamazlar. Diyor Rabbim. Orada suçun karşılığında herhangi bir bedel de kabul edilmez. Yani fidye alınmaz. Ve onlara yardım da olunmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti biliyoruz hepimiz. Oku diye başlar. Bazı ravilere göre bu ayette, yani Bakara suresinin bu 48. ayeti kerimesi de ayet olarak en son inen ayetlerdendir. Takva ile de biter. Okumayla başlar, takva ile biter. Bizi takvaya götürmeyen ilime de ilim demiyoruz. Onun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiş. İlimsi şey faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyurmuş. <Sessizlik> ve iz necceynâkum min âli firavne yesûmûnekum sû el-adâbi yüzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum ve fi zâlikum belâum min rabbikum azîm. Hani 27. şey 47. ayeti kerimede Rabbim sizi alemlerin üstüne üstün kılmıştık demişti ya. Size nimetler verdim demişti. Onları hatırlayın demişti. Nimetlerden birini burada hatırlatıyor Rabbim. Hani sizi eee Firavun'dan kurtarmıştık diyor Rabbim. Firavun Ali Firavun ki Firavun'un yandaşları, Firavun'un yönetiminde, denetiminde ona yardımcılık yapan insanlar manasına geliyor. O Firavun ve onu taraftarlarından biz sizi kurtarmıştık. Size azabın, işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı onlar. İşkencenin en kötüsünü size uygulayan... Firavun ve çevresindeki insanlardan biz sizi kurtarmıştık. O kötü işkencelerinden bir tanesini de örnek olarak veriyor Rabbim. Yüzde bihunna ebnaekum ve yastahyunun nisaekum. Erkek çocuklarınızı öldürüyor, kız çocuklarınızı sağ bırakıyordu o Firavun ve fi zalikum bala'un min rabbikum azîm. Bu Rabbinizden size büyük bir imtihandır diyor. İmtihan idi diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi beni İsrail'den bilgi sunuyor bize Rabbim ama bize de şöyle bir uyarı da bulunuyor. Çağınızın Firavun'un ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar güçlü silahlara sahip olursa olsun, ne kadar güçlü paraya sahip olursa olsun, siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda yürür, Beni İsrail'in Tevrat'a inandığı gibi o dönemde siz de Kur'an'a iman ederseniz, sizi de bu çağda, bu çağın Firavun'undan koruruz. Bunlar kadın erkek demeden, ayrım yapmadan öldürmeye devam ediyorlar. Firavunun yolundan yürümeye devam ediyorlar. Ama yolun sonu Musa aleyhisselamın başarısıyla bittiği gibi, bu yolun sonu da Müslümanların başarısıyla bitecektir. Bu ayetler bize böylesine iyi örnekler olarak sunulmaktadır. Ve faragna kümül bahra. Şimdi biz sizi Firavun ve yandaşlarından kurtardık diyor ya. Nasıl kurtardığını anlatıyor Rabbim. Size denizi yardık. Fe enceyne nakum. Sizi kurtardık ve ne ale ne ve entum tenzurun. Firavun ve çevresindeki insanları da o denizde boğduk. Siz de onlara orada bakıyordunuz diyor. Şimdi 1400 yıl önce ayet nazil olduğunda muhatap olan Beni İsrail yani Yahudiler görmüyorlardı. Çünkü arada binlerce yıl var. Ama Tevrat bunu haber veriyor. Böyle oldu diye. Kur'an da haber veriyor. Böyle oldu diye. Şu anda ben bu olayı okurken Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşunu, Firavun'un boğuluşunu görür gibi iman ediyorum. Madem ki Rabbim bu böyledir demiş, gözümle görseydim belki bu kadar imanım olmayabilirdi. Yalnız gözümle görseydim, haber olmasaydı da. Niye? Gözde yanılmalar olabiliyor. Yani sizin hayatınızda bu çok görülür. Yanılma olur. Ya filan yerde ben Ali'yi gördüm diyorsunuz. O kadar eminsiniz ki. Büyük bir kalabalığın içinde giderken görmüşsünüz. Sonra diyorlar ki ya o burada değil. O Almanya'da. Gelmedi de. izine de gelmedi. Ha birine benzettiniz. Olur bu. Hepimizin hayatında olur bu. Yani gözümüzle görmelerde yanılmalar olabilir. Bu teknik yanılmalar olur. Bizden kaynaklanan yanılmalar olur, görülenden kaynaklanan yanılmalar olur. Ama Allah Celle Celalü, bu böyle olmuştur dedi mi, görmüş gibi ve ondan ileri bir şekilde biz buna iman ediyoruz. Ve adna Musa erba'ine ten sümmet tekaztümül icle min ba'dihî ve entüm zalimun. Biz Musa ile 40 geceliğine vaatleştik, sözleştik. Ama siz tuttunuz o gidince, 40 günlüğüne aranızdan ayrılınca buzağıyı tanrı ettiniz, edindiniz. Siz zalim haksızlık yaparak ...kendinize zulmederek... ...buzağıya tapındınız... ...diyor Rabbim... ...yani bu, burada... ...bir de İsrailoğullarının... ...psikolojisine de dikkat çekiyor... ...Musa aleyhisselam... ...da çıkarlarını görüyorlar... ...onun yanına... ...firavunda çıkar görünce... ...onun tarafına geçme... Musa aleyhisselam bunları firavunun zulmünden kurtarıyor. Daha ayaklarının altındaki denizin suyu kurumadan Musa aleyhisselatu vesselam kırk ayrılı ayrılıverince tekrar buzağıya tapmaya yöneli verdiklerini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ama Rabbim diyor ki, yahu Allah Celle Celaluhu affediciliğine bakınız. Muhterem dinleyenlerimin hepsi ve şu anda beni dinleyen hoca arkadaşlarım, kardeşlerim. Siz de çok dikkat edin, bu ayetleri yeniden okuyun. Rabbim diyor ki, Sümme عَفَوْنَا ankum min بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bundan sonra biz sizi yeniden affettik. Ola ki Allah'a şükredersiniz diyor Rabbim. Bir altından eriyi eritiyorlar, buzağı haline dönüştürüyorlar, ona tapınmaya başlıyorlar. Rabbim diyor ki onları biz tekrar affettik. Tabi onlar da tevbe ediyorlar. Musa Aleyhisselam geriye dönünce ileride gelecek. E, kardeşi Harun Aleyhisselam'ın saçlarından tutuyor. E, niçin bunlara engel olmadığını soruyor. O ayetin tefsirinde açıklayacağız. Yönetim biçimine de dikkat çekiyor Rabbim orada. Yani bir toplumda en alt seviyede suç işlendiğinde yöneticinin bundan Sorumlu olduğuna da dikkatimizi çekiyor. Yani bunun Hazreti Ömer'in dilinden çok güzel ifade edilmiş ya. Medine'de Hazreti Ömer devlet başkanı. Ama Irak'ı o yönetiyor. Suriye'yi o yönetiyor. Mısır'ı o yönetiyor. Yemen'i o yönetiyor. Yani şu anda en az 30 tane devlete ayrılmış. 30 devleti tek başına Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı yönetirken diyor ki Fırat nehrinin üzerinde köprüden geçerken bir koyunun ayağı kırılırsa Allah onu Ömer'den sorar diyor Medine'deki iken. Yani bu köprünün tahtalarını sağlam yapmadın, araya açıklık meydana geldi, koyunun ayağı da oradan girdi ve kırıldı. Bundan dolayı da hesaba çekileceğinin ürpertisini yaşıyor Hadreti Ömer radıyallahu An. Musa aleyhisselam da geriye dönünce ilk sorguya çektiği kardeşi Harun aleyhisselatü vesselam. Çünkü onların yönetimini Harun aleyhisselama bırakmıştı. Musa aleyhisselatü vesselam. Rabbimin affediciliğini tekrar tekrar hatırlayacağız. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Dünyanın bütün suç işleyenleri bir araya gelseler, bütün suçları yazsalar, saysalar ve bir adamın da gücü yetse de o suçları işlese, sonra da Allah Celle Celaluhu'nden af talebinde ama yürekten bulunursa, böyle diliyle estağfurullah, estağfurullah değil, Yürekten pişman olarak Estağfurullah diyecek olursa Af talebinde bulunacak olursa Allah Celle Celaluhu Onu da affedeceğini Bu Bakara suresinin 52. Ayet-i ile Bize bildirivermiş Allah'ın affına Mazhar olanlardan kılsın bizi Resulüne Ümmet olarak onun Cennette komşusu olanlardan Eylesin hepimizi Dinlediniz hepinize teşekkür ederim Bütün günleriniz Hayırlı olsun efendim